Sıddîkiyye tarikatının temel usulü ve on bir düsturu Şeyh Abdulhalik Hujdavani ve Nakşibendiye'nin imamı Şahı Nakşibend tarafından on bir kelime Nakşibendiye tarikatının temel ve medarı olmuştur. Gerek seyri afakide ve gerek seyri enfuside huzura talip olmak Nakşibendiye Tarikatinde en mühim vazifedir. 1. Hoş derdem Binaen aleyh, huzura girmenin veya nisbeti celbetmenin, diğer tabirle, vuslatın ilk temel ve esası, nefesin inip çıkması halinde boşa bırakmadan, celal lafzıyla zikre devam etmekten ibaret, hoş derdem kelimesidir. Salik, nefesini gafletle boşa bırakırsa, kalbi ölüdür. Diri kimselerin içinde meyyittir, dediler. Salik'in kalbini, bu ölüm derecesinden kurtarmak için ayakta, oturmakta, yatmak zamanında, hatta cünüp iken bile hiçbir nefesini zikirsiz bırakmaması lazımdır. Nitekim hoş derdemin bir manası da, her nefeste kalbe gelen umum telkin ve konuşmalardan, gafletten onu hıfz etmektir. Zira bidayette buna muvaffak olamayan, nihayette muvaffak olamaz. Göz gördüklerine derhal kaydığı gibi, Kalp de gerek zahiri duyguların ve gerekse batini duyguların hatta nefs ve şeytanın ilkaat ve telkinlerine kayar ve bundan çok müteessir olur. Zikirden başkasına kaydığı sebepten gaflete düçar olur. Huzursuz olur. Bidayette salik son gayretini göstermekle kalbini zikir ve rabıtadan başka her şeyden men eder. Evvelden beyan olunduğu gibi Zikrin çıkışı anında zikre, sair vakitlerde rabıtaya devam etmekle muvaffak olur. Kedi bir fareyi bekleyip durduğu gibi, salik kalbinin kapısında bekler. Zahiri, batini hislerini bilkülliye zikre verir. Kalpte bu hal devamlı oluncaya, yani meleke oluncaya kadar zorluk ve tekellüfe katlanır. Başlangıçta bu zor görülüyorsa da, devamla işe başlamak, başarmanın ta kendisidir. Saadettin Kaşgari Kutsesi Ruhu Hoş Derdem cümlesinin manası bir nefesten diğerine naklolunduğun zaman gafletten tamamen tecerrut olunduğun halde naklolunmandır demiştir. Binaenaleyh bir nefesi almak ve vermekte kemale huzurla olması Nakşibendiye'nin şartlarındandır. Şahı Nakşibend ve İmamı Derdüment Kutsesi Ruhu bu tarikatın esas ve temeli, zikirle huzuru celp ve nefeste gafleti tard etmektir buyururlar. Bir kimse, nefesini alıp vermekte buna riayet etmiyorsa, ekabir ona, filan nefsini zayi etmiştir derler. Yani, tarikat ve seyrini zayi etmiştir demektir. Yine müşarun iley müridin maziyi tamamen unutmak, geleceği hiç düşünmemekle beraber hali hazırda, nefeslerini alır verirken bir an olsa bile zikri terk etmemesi gerektir. Zikirsiz nefes gaflet olur. Gaflete giren zayidir buyurmuştur. Şeyhül Ekber ve necmeddin Kubra şöyle buyururlar. Kalp merkezini çalıştıran bir buğday tanesi kadardır. Şekli Hu. Her şey Hu harfinin iki gözünden doğar. Hayvanların ve insanların bedenini, tüm cüzlerini doğuran, Sonra pompa vazifesini gören yere atlayıp nefes alıp vermekte hu şeklinde tezahür eder. Binaenaleyh her ruh sahibinde bu hu harfi şeklinde zikir mevcuttur. Ancak ehli iman olmayan zikretmeye kastetmediği için ondan haberdar olamıyor. Nitekim zikri kastederek nefesini dinlerken zakir müminin kalbinde parlak ve beyaz bir nokta halinde müşahade edilir. Lakin şekli huyu, mutlak varlığı bildirir bir nur gibi görmeye çalışmaktır. O noktayı ihlas ve samimiyetle dinleyen şüphesiz muvaffak olur. Lafzayı celal aslında hu, çekimsiz hu harfidir. O diye tabir edilir. Sonra eliflam harfi üzerine gelmiştir. Eliflam harfinin manası bu ismi şeriften tarif için değil tayin içindir. Kalp merkezinde celal lafzı yerleştiği takdirde beyaz ve parlak nurani olarak Allah lafzı yazılır. Bir nokta haline gelir. Bu nokta doğurucu ve pompa vazifesini gören iki merkezde birleştiği an ruh sükunete kavuşur. Doğrusu doğurucu ve idareci nokta haline gelen lafzatullah kalbin derin hücrelerinde yerleşir. Birbirinden ayrı olan iki merkez hücrelerinin arasında bulunur. Boşluk mesafesi bitişmiş olur. İş böyle olunca da ne olmuş, ne olacak, ne oldu, nasıl oldu gibi sorulardan ve bütün telkinlerden kalp kurtulur. Hiçbir şey düşünmez olur. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Dikkat edin! Kalpler Allah'ın zikri ile sükunet bulur. Mealindeki ayet-i kerime buraya işaret etmektedir. Tıp bende insanın en rahat olduğu anı hiçbir şey düşünmediği andır. Kanatimde bu tarif eksiktir. Bizce insanın en rahat olduğu an onu andığı andır. Başlangıcı kalben Allah Allah demektir. Akıllı bir insan Necmeddini Kubra ve Şeyhül Ekber'in emrine uyarak aklını fikrini bırakır, var gücü ile kalbin en derin köşesinde Allah Allah der. Ve derken de lafsayı celal'in ilk harfindeki elifin fetasına, h harfinin de cezmelenmesine dikkat eder. Nitekim şöyle denilmiştir. Ey harf tanıyan! Her nefesi alıp verme halindeki Arabi'deki hu harfi hüviyeti mutlaka yani Zat-ı Pak'ın ismidir ve senin nefeslerine o harf esas kılınmıştır. Hatta Cümle mahlukun hayatına hu harfi temel ve esas olmuştur. Haydi her nefeste onu hıfz etmekle zikre devam et. Eğer ciddi ümit ederek arzuluyorsan dediğim sanatının gerçeğini bilirsin demektir. O manasında olan hu zat-ı pak'ın azametine ismi işarettir veya isimdir. O zat ise zatı itibariyle Cümle nisbet ve izafelerden münezzehtir. İsmi Allah'tır. Cümle mahluk, O'nun zatının hakikatini bilmekten acizdir. İsmi de mucizelidir. Tarifi mümkün değildir. Baş harfi hemzeyi alırsak, Lillahi, yani her şey onun için. Birinci lamı alırsak, Lehu, her şey ona. Son lam harfini de alsak, Mevlana Halide göre hüviyeti mutlakayı zatı bahtı gösteren diğerlere göre mutlak zatı şerife zamir suretini ifade eden isim hu olur. İttifakla İhlas Suresi'nin başındaki hu zamiri zatı itibarıyla bütün nisbet ve izafeden mücerret azamet sahibinin zatına racidir. Bu itibarla salik Allah Allah dediği zaman o azamet sahibi zatın bir tek keyfiyet ve kemiyetten münezzeh olduğuna inanır ve hiçbir şey düşünmez. Bu hakikate işareten hadis-i şerifte تَفَكَّرُوا fi خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوا ف۪ي اللّٰهِ فَتَهْلِكُوا Allah'ın mahlukunda düşünün, onun zatında düşünmeyin, aksi takdirde helak olursunuz buyurulmuştur. Zira mahluk düşüncesinde layıkıyla zatını idrak edemez. Hoş derdem kelimesinde rabıtanın da dahil olduğunu Sultanul-Aşiq'in, Gavsol-i Vassil'in, Seyyid Sıbıgatullah Arvasi Hazretileri tasrih etmiştir. Binan aley Hoş derdem devamlı zikir ve devamlı rabıtadan ibarettir. Hülasa mürşidin merceğinden zikrin güneşini talep etmek gerekir. 2. Nazar ber Kadem yani yürümek esnasında ayağın önüne bakmaktır. Nakşibendiye tarikatının ikinci temeli, nazar ber Kadem cümlesidir. Yani, yürümek esnasında ayağın önüne bakmaktır. Ondan başka, sağa sola bakışı iletmemektir. Salik, asli vatanın yolcusu olduğu için, şeriatla yürümek ve istikamet yolunun dışında hiçbir şeye bakamaz demektir. Böyle yürümekle Salik, kalbini muhafaza etmeye muvaffak olur. Önüne bakmayanın şüphesiz gözü, layık olup olmayan yerlerde dolaşır. İstikamete aykırı bir cisme veya manzaraya isabet eder. Dolayısıyla kalbin nazarı dikkati dağılır. Göz, gördüğünü hissi müştereke, o da hayal, o da mutasarrıfa, o da hafıza kuvvetine görüleni naklederse, Kalp sahibi zifir karanlıkta oturduğu halde önce gözün gördüğü hayali suretlerden kurtulamaz. Yatağına girer, uyku uyuyamaz. En büyük rahatsızlık istirahati anlarında olur. Fahri Alem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye hitaben Utruk besareke Gözünü döndür, önüne bak emrini vermiştir. Mevlana Camii Kutsesi ruhu Misafirin nazarının Bakışının ayağın bir metre ilerisini geçmemesi mühim edeplerdendir. Asli vatanına sefer eden zatın kendi yolunu engelleyenden yüz çevirmesi gerektir. Maddi şer'an fena, manevi aklen güzel manzaralardan gözünü sakındırmayan yolda kalır. Her ikisinden de hayali ve mutasarrıfe kuvvetinin vasıtasıyla dimağın hafıza merkezinde salik'in kalbi kelepçelenir. İster istemez kalp onunla meşgul olur. Çünkü kalbi insani maksadına muhalif bir şey gördüğü zaman son derece müteessir olur. Nefs ruhani bir şey gördüğü zaman o da sevinir. Fakat nerede sevinirse orada yol kapanır buyurmuştur. Hacı-yı Gucdevani Kutsisi ruhu bu gibi tehlikeleri nazara itibara alarak nazar berkadem eşit Bakış ve tefekkür ayaklarından geçmesin buyurmuştur. Binaenaleyh, salik yürüyüşü halinde ayak ucuna, azami bir metre ilerisine, oturmak anında da dizlerinin önüne, seyri ruhani de yalnız üstadın emrine, namazda iken kıyamda secde yerine, rükuda ayak parmaklarına, secdede burnunun önüne, oturuşta göğüsle diz kapakları arasına bakmalıdır. Bu edeberi ayet edende umum nakış ve suretler tesir etmez. Kalbi insani hissedilen ve edilmeyen yani zahiri ve manevi olan tüm bakışlara karşı aynı misalindedir. Eğer nakışlar ondan tesir ediverirse merkezinden akan kan bile bulanık olur. Yüzü lekelenir. Bundan dolayı gazap, şehvet ve heyecan anlarında kanın akışının değiştiğini herkes hisseder. Kalp tamamen cilalanmadan evvel yahut genişlemeden evvel suret ve nakışlara karşı çok zayıf ve yufka yüreklidir. Hem kendini zapt edemez hem de üzülür. Onun için latifeler aslına kavuşuncaya kadar nazarber kademi fiilen tatbik etmek gerek. Sultanul Cazib'in ruhumun ruhu kuttus ruhu kalp aslına kavuştuktan sonra ayna misalinden iki yüzlü ayna gibi olur. Bir anda hem maddi hem manevi nakışları, suretleri gördüğü halde birbirini engellemez. Nitekim bir ilimde ihtisas eden lafız ve manayı bir anda düşünebilir, buyurdular. Sonra nazar berkadem lafzını Nazarber kıdem okudular. Ona ruhum feda olsun. Gavs-ı Hizani, nazar ber Kadem kelimesinin manasında ''Müridin halinin namaz kılanın hali gibi olması lazımdır.'' buyurmuştur. Muşarun iley Eğer nazar ber kıdem okunursa, ''Murakabe ile tarif olunur.'' Yani, ''Murakabe halinde olan zatın, tüm dikkati nazarını, Halik Teala'nın zatına hasretmesi demektir. Bu ise nakşibendiyyenin nihayeti olur. Nazar berkadem halinde iken, hali başarılı olmaz ise, nihayette, Nazarber kıdem hali başarılı olamaz. Daha doğrusu gözünü haram ve mekruhtan sakındırmayanın kalbi huzurun kemalinden mahrum olur. Bundan mahrum her şeyden mahrumdur buyurmuştur. Nazarber kıdem sıddikilere göre kemali huzurun nihayetidir. Aşk, nispet, meyil gibi isimlerle tabir ederler. Bunu elde etmenin çaresi de Nazar berkadem temelinin muhkemleştirilmesidir. Mençar ve nazarı min harami, razık imanen yedidu halaweti fi kalbihi. Her kim gözünü haramdan sakındırırsa, elbette Allah Teala ona öyle bir iman nasip eder ki kalbinde onun lezzetini tadar. Maalindeki hadisi şerif, sıddıkların bidayet ve nihayetini beyan etmektedir. Gavz-ı hizani. Kişinin aczi ve kusuru nefsinden müşahede etmesi huzurdan daha ziyade tercihlidir. Aşk ve muhabbetin nihayeti kusuru idrak etmek olduğu gibi, aciz ve fakrın nihayeti de aşk ve muhabbettir. Aciz ve aşk birleşen ayrı ayrı yollardır buyurmuştur. seyda i Tahi Kuddisesi Ruhu, nazar ber kadem manasını, kalbi dünya ve ahiret pak etmek, Sefer etmenin sonrasında da insanın pişmesi lazımdır. Mealindeki şiirle beyan etmiştir. Halifesi Şeyh Abdurrahman Çokreşi de Ey gönül! Gözünü pek çok cisimlerden koru. Kulağını da muhafaza et. Nameşru'ya doğru yürüme. Bunlardan sorumlusun. Dolayısıyla yoldan kalma. Önüne bak, yürü buyurmuştur. 3. Üç. Üçüncü temel Sefer der vatan cümlesidir Beşeri sıfat ve hayvani arzulardan sefer etmekle sıfatı melekiye ve ahlakı hamidenin vatanına doğru yürü Seferin burada asli manası kalben ve ruhen halkı terkle Halık'ın rızasını talep etmektir Salik devamlı kalbini kontrol altında bulundurur Halkın sövmesini ve sevmesini sarfı nazar eder. Bir taraftan acizliğini itiraf, diğer taraftan aşkına itibar eder. Hem güler hem ağlar. Asi olduğu için ağlar. Tövbe ettiği için de güler. Gurbetten dönen kavuşmak arzusundan sevinir. Gurbet ızdırabından da ağlar. Hace-i beyan ettiği sefer ayrı bir sefer. Şu hadisle ifade edilir. El-Muhâcirû men Allahu anhu. Hakiki muhacir, Cenabı ı Halik Teala'nın yasaklarını terk edendir. Sakındırıldığından hicret eder. Nereye sefer? Hayvani ahlaktan meleki ahlaka. Seyri enfusiden seyri afaka yahut aksi. Fenadan bekaya. Seinden şe'ne. Keyfiyetten keyfiyetsizliğe. Belirtilerden belirtisizliğe seferdir. Bu sefer, yerden arşa seferdir. Kederden muhabbete seferdir. Dünyadan ahirete seferdir. fani vatandan asli vatana seferdir. Her sefer sakar. Bu sefer ise cennet. Her sefer insana usanç verir, hem cefa. Bu sefer ruha verir nice safa. Verme nefer nefsten var kalbe sefer. Tabiattan kıl sefer bu aşkı Mustafa. O da vatanından eyledi bir tek sefer. Ashab da ona sefer ettiği ne güzel sefer. Sıddık-ı Ekber hem de Faruk-u Ömer Hazreti Osman sefer etti. Ali Haydar Sıdku ihlasla muhabbet buldular. Malların canların hep feda ettiler. Bir üstatla sefer aşk yolunu diler kim bu kalp bu ruh çile çektiler melek oldular. Kendi vatanında ekmel bir mürşidi bulamayanın kamil bir üstadı arayıp bu aziz seferde bir azizi bulması, ona teslim olmak için vatana sefer en elzem seferdir. Selman-ı Pak da aynı seferi etti. Aziz Mustafa'yı bulurken sebat etti. Nefsin beşeri kelepçelerinden kurtuldu. Onun gibi niceler. Asli vatan için Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani Zülcenaheyn ve daha niceler. Kamil insanı bulduktan sonra Kamil insanın emrinde seferden başka sefer yok. Fetihten sonra da hicret yok. Gazali seferinin neticesinde Bazıganiyi buldu. Celaleddini Rumi de Şemsi buldu. Sultanul Cazibin Şahı Hazneyi buldu. Bunlar seferlerinde nispeti buluncaya kadar usanmadan devam ettiler. Haset, buğuz, kin, adavet, hırstan temizlendiler. Kalplerine Rıza, tevekkül, isar, cömertlik gibi nice dükkanlar açıldı. Bunlar varlarını yok ettiler. Allah da onlara her şey verdi. Beşeriyet gecesinin karanlığından kurtulunca birer sultan oldular. Ne sultan? Sultana zahirden el bağlayan içinden ona söver. Bu sultana melekler bile insanlarla beraber el pençe ederler. Dıştan mahcup mahcup ağlar. İçten ruhlarını onlara feda ederler. Ashab da Resulullah'a karşı böyle idiler. Ruhani sefer bu seferdir. Ashab yolu bu seferde tamamlanır. Bu seferin rehberi Hazreti Mustafa'dır. Her asırda onun en az 113 bin şakirtleri, mürşitler vardır. Onun tarifiyle irşat ederler. Bu kadro tükenmez, kıyamete kadar devam edecektir. 4. Dördüncü temel, halvet der encümen. Kalıp ve beden ağyarla, halkla, kalp ve ruh ise yarladır. Yani halk içinde olduğu halde çile ve halvetin ızdırabını çekmeksizin huzurda hakla beraber olmak melekesidir. Hace Evliya Kebir, bununla salik öyle bir huzura kavuşur ki, sokakta yürürken bile zikir kalbini istila ettiği için asla ses işitmez. Kalbi ve ruhu sokağın huzursuzluğundan haberdar bile olmaz. Ne üzüntü, ne keder, ne gençlik ızdırabı, ne de ihtiyarlık acısını duyar. Kalp ve ruhunla birlikte bizimle beraber ol. Zahirde bizden ayrı ol. Halbuki bu yürüyüşün benzeri dünyada çok azdır. Yani el işte, beden ağyarda, gönül yarda, en üstün safa ve nispettir. Beyazıdı Bestami, uzletten maksat bedenin halk içinden çıkıp halvet içinde uzleti değildir. Ancak uzlet kalben ve bedenen fena huyları terk etmektir. Beden halkla beraber olmadığı halde fikir ve düşünce ile halkla beraber olup beden tek başına bir mağarada olsa bile yine halvet sayılmaz. Hatta böyle yetişenler nihayette halkın eziyetlerine tahammül edemedikleri için noksandırlar. Şahı Nakşibend Kudsesi Ruhu, tarikatiniz nedir diye soran birine cevaben, halvet der encümen buyurmuştur. Diğer bir yerde de, halk içinde halvet, zahiri halk içinde olduğu halde batını hakla beraber olmaktır. Şeyh Abdülgafur Abbasi, zahirde halkla, batında hakla beraber olman ashab yoludur. Suri halvet, şöhretten başka bir şey değil. Uzletten murat, el işte, beden başkayla beraber olmasına rağmen kalben mahfiyet ve yokluktan ibarettir. Halk içindeki zat kalben mahfiyette olursa, nihayetinde nisbet ve huzur sahibi olur. Öylelere ayet ve hadiste müjdeler vardır. <gülüyor> Ricalu'l-lâ tulhîhim ticâratu ve bey'un an zikrillâh Kalbinde zikir melekesi husul olanlar öyle adamlardır ki, bir ticaret yahut bir alışveriş hiçbir surette onlara Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Malindeki ayetle son derece övüldükleri gibi şu hadisi şirifte de övülmüşlerdir. İnnel müminellezî yuhâlitun nâse ve yasıbiru alâ ezâhim a'zamü ecran 'indallâhi minel müminellezî lâ yuhâlitun nâse ve lâ yasbiru alâ ezâhim. Şüphesiz insanlarla buluşup görüşen Eşit, düşüp kalkan ve eziyetlerine sabreden mümin, onların eziyetlerine sabretmeyen ve insanlarla buluşup görüşmeyen müminden Allah nezdinde daha büyük bir ecir kazanır. Yani halkın eziyetine tahammül etmeyip kusur gören en büyük kusurludur. Hatta tebliğ anlarında bile kendi kusurlarını nazarı itibara alıp konuşan halkı kusurdan vazgeçirir. Aksi takdirde halkı kusura sevk eder. Şahın Akşibendin tarikatinde olanlar böylece halvet der encümen cümlesini beyan ettiler. Nitekim Kemal Hicîndî kutsesi ruhu, el işte gönül aşkta, beden toprak halktan gözünü kapat, çalaba bak. Yunus kutsesi ruhu da gönül yarla, beden ağyarla diye ifade etmişlerdir. Nakşibendî'ye yolu ashabı kiram yoludur. Sünneti ihya Bid'ati terk etmek yoludur. Nitekim, Hacı Ali Ramiteni Kuddisesi Ruhu, Suretlerle bürün, gizlen, şöhreti yok et, Kalben görün, ruhu tatmin et buyurmuştur. Bu cümleyi ruhumun ruhundan sordum, Şöylece ifade ettiler. Bakırla kaplanan altın ve platin ne güzel. Altın suyu ile kaplanan bakır ne fenadır. Kalbimiz altın, ruhumuz platin, Bedenimiz bakır olsun. İhlas da budur. Bunun aksi riya, şöhret ve afattır buyurdular. Seyyid Süleyman Kudsesi ruhu, Mevlana Halid'den naklen risalesinde şöyle der. Celvet halinde müridin münkirlerden sakınması elzemdir. Yani münkirlerle beraber oturmak yolun en büyük engellerindendir. Dikkat olunsun buyurmuştur. 5. Beşinci temel Yard kert, Devamlı zikretmek demektir. Üstadı tarafından salike ne gibi zikir, ne kadar tebliğ olunmuş ise ona ihtimam vermesi ve ihmal etmemesi gerekir. Dedem Molla Süleyman, Şeyh Muhammed Selim Hezani Kudsesi ruhunun yanında amel ediyormuş. Otuz küsür sene hizmetinde ve sohbetinde bulunduğu halde, Şeyh hazretleri kendisine hatme hacegan yapmasının dışında bir izin vermemiştir. Şeyhin vefatından sonra üstaz Molla Mahfuz ondan sormuş. Ne hikmet, Seyda-i Şeyh Muhammed Selim sana ve Hacı Fettah'a bile hilafet vermedi. O da şu cevabı vermiştir. Ama Hacı Fettah ise kızıyla evlenmeye göz dikmişti ve nitekim muradına kavuştu. Kendisi çok büyük bir alim ve veli olmasına rağmen, irşada kabiliyetli olduğu halde o yüzden hilafetten mahrum oldu. Ben de bana tayin ettiği virtten başka virtlerle uğraşıyordum. Vefatına çok yakın bir zamanda bir gün bana şöyle dedi. ''He Süleyman'ım, biz sana 5 diyoruz, sen 35 yapıyorsun. Biz sana 33 diyoruz, sen 73 yapıyorsun. İşte burada kal.'' O zaman anladım. ''Çok pişman oldum. İş elden geçti. Onun vefatından sonra da artık başkalara gitmedim. Bu yüzden ben de hilafetten mahrum oldum.'' İmam Şahrani, ''En az beş veya yirmi bir bin evradın olması daha güzeldir. Beşten başlayıp, ikişer ikişer çoğalarak, yani başlangıçta beş ile dokuz arası, sonra dokuz ile on beş, daha sonra on beş ile yirmi bir arasında, tedrici olarak çıkmak daha başarılıdır. Bununla beraber yüz 100 ile bin arasında La ilahe illa ente ya hayyu ya qayyumu, ya zel celali vel ikram Bir sene şartlarıyla devam edip kalbinin açılmaması halinde bize davacı olsun. La ilahe illa ente ya hayyu ya qayyumu ya zel celali vel ikram zikrinin nakşibendilerden tavsiye edildiğini görmedim. Amma Celal zikrinin adedinde ittifak vardır. Yani mürit kendine zikir tayin edemez. Şeyhinin ona tayin ettiği zikre devam eder. Ruhun bedeninde olduğu müddetçe Allah de. Yahut La ilahe illallah de. Ne zamanki azaların bilumum haram ve mekruhlardan düşünce olarak da ayrılırsa zikir melekesini kendi vücudunda görürsün. 21.000'e kadar salik mürşidinden izin alarak virdini artırabilir. Salik artırırsa çekemediği anlarda zarar yoktur. Mürşid artırırsa bir kaderil imkan terk etmemek şarttır. Gavzı Hizani kalbi zikre devam edenin müsaade edilmiş yerlerin dışında cehri zikirden sakınması şarttır. Ekser Nakşibendi illere göre cehri zikre devam eden mürid tarikatten tar dolunur. Diğer bazı nakşibendilere göre, kalp ve dili birleştirmekle cehri ve sessiz zikir yapılabilir. İttifak şudur. Kalp ve dil ile sessiz zikir makbul, yalnız dil ile zikir merdut, yalnız kalp ile zikir nakşibendilerin tercih ettikleri yoldur. Bu yolda rüya, nifak, ucup yoktur. Onun için makbuldur. 6. Altıncı temel, bazı güçt cümlesidir. Bazı güçt, zikrin tekrarı esnasında Ey benim Rabbim, ma'budum, maksadım sen, matlubum rızandır. Me'alinden ma ibaret ilahi ente meqsudi ve riddake matlubi cümleyi şerifesidir. Salik, başlangıçta kemal-i sıdka sahip olmasa bile bunu arabi olarak tekrarlamasında kalbinden masiva yok olur. Bazı kübbarı nakşibent ancak nefh ispat zamanında bunu emrederler. Fakat lokma'nı Zaman Sultanul Cazibin, Zikri Celal'in her yüzünün tamamlanması anında bir veya üç kere emrederlerdi. Buna ilaveten de Salik'in kendi diliyle, Allahümme, amelimde yalancı olduğumu itiraf ederim, tövbe. Ama gerçekte sen ciddi olarak kabul edicisin, amelimi de en doğruya tebdil et diye söylemesini emir buyururlardı. Bu Abdinâsık Kıtmîrî dergâhı bilvanisi bu cümlenin faidesi nedir diye sordum. Anında cevap vermediler. Akşam sohbetinde şöyle devam ettiler. A. Ey benim mabudum, senden başka maksadım yoktur. Demekle salik şeytan ve nefsin arzularını reddeder. Öyle ya. Salik zikre başlarken nefs keşif ve kerameti talep eder. Eğer maksada hasıl olmadı ise derhal ümitsizliğe düşer. Ümitsizlik bedenine tembellik getirir. O da zikri terk eder. Salik ilahi ente demekle kendini bu tuzaktan kurtarır. B. Eğer salik ibadet ve zikrin semeresini görürse bu takdirde şeytan ve nefs gurur ve kibirliliği verir. Oldun ha, keramet sahibi de oldun. Bazen şeyhinden geçtin der Bazen salik, şeyhinin kusurlarını araştırmaya sevk eder. ve وَرِضَاكَ matlubi, Ey Rabbim! Matlabım senin rızandır, başka değil demekle kendini bu tuzaktan kurtarır. Yani, Ey Rabbim! Bana ihsan etmiş olduğu nimetlerinden dolayı zikretmiyorum. İstek ve arzularım yalnız senin rızandır. Ben de elimle yapa gelmiş olduğumda bütün mahlukat da senin mülkünüz. Mülk, malikinden bir şey talep edemez. Bunu demekle onun zatî muhabbetini tercih eder. Dünya ve ahiret nimetlerinden yüz çevirir. İlahi ente maksudi ve rida ke matlubi kalben ve dille itiraf eder. Nakşibendiyye tarikati, muhabbeti zatîden ibarettir. Bundan başka bir talepte bulunan Nakşibendiyye tarikatinden hariçtir. Bu tarikatın aslı ve temeli halis niyetle ibadete devam etmektir. İzzet, zillet, zarar ve menfaat hepsini Allah'tan inanmak gerek. O halde başka bir maksada matlaba ne hacet var? C. Ne kadar çok ameli varsa bile salik ameli ile beraber mülk olduğu için her tarafını ayıplı ve kusurlu görür. itikat eder. Azametine muhtaç olduğunu Harfi hitap olan kefle itiraf eder. Allah da acizini ve kusurunu itiraf edeni çok sever. De salikin ne kadar günahı varsa Rabbim Teala beni afuv eder diye ve rızake matlubi demekle afuvunu talep eder. Hüsnü zan eder. Aşka gelir. Rabbim evvela bana huzuru nasip etmiş. Ondan sonra tövbeyi, ameli ve rızasının isteğini bana nasip etmiştir diye itikat eder. Bu iştiyaktan dolayı sağa sola bakmaz, iltifat da etmez. Böylelikle Salik, Allah, şeyhi ona nasip ettiği için vesileyi sever. Biz, Şah-ı Hazne'nin yanına giderdik. Onun bir kaşık çorbasını dünya ve ahirete değiştirmezdik, dediler ve sukuta daldılar. Bazı güçt kelimesine bu kadar işaret ettiler. Mübtedi ise, zahiren ve batinen önüne bakar. Şeriatı tatbik etmekle imamına uyar. Müntehi ise hangi peygamberin meşrebinde olduğunu tetkik eder. Ona göre ilahi entemaksudi ve riḍa ke matlubi zikrini söyler ve hareket eder. Nazarber kadem kelimesi ayrıca altıncı temele de işaret etmiştir. Salik birinde muvaffak olamadığı takdirde diğerinde muvaffak olabilir. Birinci ve altıncı da muvaffak olan Beşinci esasta muvaffak olur. Beşinci esasta muvaffakiyet hepsinde muvaffakiyettir. Netice şudur. Salik şeriatı tatbik etmekle külliyetiyle kalbine müteveccih olur. Maksadına ulaşıncaya kadar hiçbir şeye iltifat etmez. Nitekim yedinci temel geçmiş tüm temelleri kuşatır. 7. Yedi. Yedinci temel Nigah daşt yani kalpten masivayı silmek ve mahluku kovmak demektir. 24 saat içinde, bir saatte olsa, kemale gayretle Allah'ın gayrini kalpten çıkarmaya çalışmak, birinci temelden anlaşılan, yedinci vazifedir. Şeyh Ebu Bekr Kettani Kutsesi Ruhu şöyle buyurur. Tam 40 senedir kalbimin kapıcılığını yapıyorum. Allah'tan başkasını açmadım. Onun için Allah'tan başkasını tanımaz oldum. Bir zat da, kalbimin bekçiliğini 20 gün yaptım. Tam 20 senedir kalbim bana bekçilik yapıyor demiştir. Hz. Seyda, bu yol kimisine bir saniye, kimisine de yüz senedir buyurmuştur. Kübârı Nakşibendi Şahı Haznevi, iki adımdır. Birinci adım nefsinin kafasını ezmek, ikinci adım ise onunla beraber olmaktır buyurmuştur. Nigah daşt kelimesinden maksat ve asli gaye tevhid kelimesini tekrarlamak esnasında akıl ve fikri ağyar tarafına kaptırmamaktır ve tevhidle hayal ve evhamdan geçmektir. Kalpten gayri yok olduğu an hakiki tevhidin nuru zahir olur. Şeyh Muhammed Bursevi kutsesi ruhu mücahade ve seyri suluktan asli gaye Kalbi masivadan temizlemekle beraber ruhen kemale edeple zik olunan'a yönelmektir. Bu makamda huzur hasıl olduğu zaman kalp cilalanmış olur. Zihin de saf, berrak bir ayna gibi olur. Hakk'ı hak görür, ona ittiba eder. Batılı batıl görür, ondan ictinap eder. Bu makama işareten tevecühlerinde Hazreti Gaffs şu duayı yapardı. Allahümme erin el hakka hakkan ve rzuqna ve erin el batila batilan ve rzuqna ihtinabahu Allahumme hak olarak bize göster ona uymayı müyesser kıl nasip et batılı batıl olarak bize göster ondan sakınmayı müyesser kıl nasip et İnsanın zihni ve aklı vehmi kuvveti itibarıyla 7 çeşit görüşü vardır A Hakkı batıl, batılı hak görmek. Buna sebep zayıf itikattır. B. Hak ve batılı birbirinin içinde karışık, bazen onu, bazen bunu güzel görmektir. Bunun sebebi akli kıyaslardır. C. Amel zayıflığından dolayı, hak olanı zor ve ağır, batılı kolay ve hafif görmektir. D. Hak ve gerçeği büyük, batılı ufak, yani küçük görmektir. e. Hakkı, batılı birbirinden farklı görmek. Hakka inandığı halde batıla girmek ve onda devam etmeyi güzel görmek. Bunun sebebi, dünyayı ahiretten tercih etmektir. f. Kolay yolları seçmek. Dini meseleleri olduğu gibi bilmemek. Faideyi görmektir. Burada insanın zihni, büyütücü, küçültücü, tabartıcı, inceltici aynaya benzer. Bunun sebebi, kamil insandan uzak kalmak ve tek başına yola çıkmaktır. G. Saf, berrak, dini meseleleri olduğu gibi görmek. Bile bile bir an iyi, bir an fenalıkta bulunmak. Bunun sebebi de korku, halktan utanç ve kalbin Allah'tan başkasıyla beraber olmasıdır. İşte nigah daştan ibaret, Kalbi masivadan temizlemekle muvaffakiyet olur. Masiva silindiği zaman salik, kalben ve zihnen hakkı hak görür, ona ittiba eder. Batılı batıl görüp ondan içtinab eder. Hem yalvarır hem de her günde bilhusus imsaktan güneşin doğuşuna kadar keyfiyet ve şartı ile zikre çalışır. Bir gün olur ameli netice verir. Masivanın ile tecelliler kalbi istila eder zor engellerden geçmektir yolun bitiminden zorluk da biter teklif bitmez tekellüf biter kalpten masivayı silmekten ibaret nigah daştın bir manası da şu ayeti kerimeden anlaşılan her şeyi hatta kendi nefsini bile unutmaktır halata alel insani hinun min eddehr lem yekun şeyen mezkura İnsanın üzerinde uzun devirden öyle bir zaman gelip geçti ki, o insan o vakitte anılmaya değer bir şey bile değildi. Yani, ezelden Allah'ın ilminde mevcut olduğu halde, kendisi haddi zatında yok idi. Hiç ender hiçlikte, yok olduğum halde Rabbim beni var etti, diye salik kendini hiç ender hiçlikte bulundurur. Allah'ı zikreder. Yani, ben yok iken o beni zikretti. Ben var iken nasıl onu zikretmeyeyim diye gayrete gelir. Bu gayretten sonra bütün fikir ve hayali konuşmalarını yok eder. Her cüz'ü ile kalbin en derin köşelerinde Allah, Allah, Allah der. Yahut nef-i ispat zikrine devam eder. hace ahrar, Burada kalbi tamamen hayali telkinlerden muhafaza etmek mümkün değildir. Ancak zikir halinde ve sair zamanda kalbin üzerine gelen hataraların karar kılmaması ve devam etmemesi demektir. Yani fikir ve vesvese akışının zikir akışına engel olmaması kafidir. Çünkü zikir akışı su, diğer akışlar ise kuru ot gibidir. Kuru otlar, Su ile beraber aktığı gibi, nefs-i natıkanın konuşma ve vesveseleri de zikirle beraber akıp gider demektir. Zikrin akışı ne kadar kuvvetli olursa o kadar hayali temizler. Başlangıçta dimağın konuşması kalbin zikriyle beraber akar. Bilahare kalpteki zikrin akışı ona galebe çalar. Başlangıçta kuvvetli hissedilen hayali konuşmalar nihayette zayıf hissedilir. Bilahare zikir ona galebe çalar. Yani fena halinde de nefs-i natıkanın susmaması, zikrin doğruluğuna engel değildir. Muşarun İleyh buyurur ki, Hace Alaaddin Gucdevaniden, kalpte hiçbir hayalin tesirinin olmaması mümkün müdür? diye sordum. O da, hayır dediler. Bazen mümkün olur. Bunun misali, bir adama, ''Kederlenme'' dersin. Bu, kalbine hiç keder gelmesin demek değildir. Emirden maksat, kalbinde keder devam etmesin demektir. Kemterini Salikan, Gavs'tan bunu sordum. ''Kalbe vesvesenin gelmemesi mümkün mü?'' Biraz düşündüler. Sonra, ''Bazen mümkün olur, bazen de olmaz. Lakin hayali sözler, zikrin akışını engellemez ise'' zarar etmez. Müdafası da ayrı bir vesvesedir. Müdafa'ya lüzum yok. Zikre devam edilir. Gelene gidene bakılmaz buyurdular. Sonra la tazur rukumul Size vesvese zarar vermez hadisini okudular. Bir hadisi şerifte inna Allahu teja ve zan ummeti ma'was veset bihi cudurha ma'lem ta'amel bihi ou t'teklem Onunla konuşmadığı ve amel etmediği müddetçe, gerçekte ümmetimden, göğüslerinde dolaşan vesveseden Allah Teala vazgeçti, afu etti buyrulmaktadır. Ayrıca ashabtan bazıları peygambere gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Gerçekte biz nefislerimizde, bizden birimizin onunla konuşmayı çok büyük gördüğü şeyleri buluruz dediler. Bunun üzerine, اَوَقَدَ tumuhu. Hakikaten onunla konuşmayı büyük gördüğünüz şeylerin size ağırlık verdiğini, zorunuza geldiğini buldunuz mu?" buyurdu. Ashab, "Evet." deyince "Ve kesarihul imani, Size ağırlık veren şey açık, halis imandandır." buyurdu. 8. 8. Sekiz. temel Yahut daştan ibaret zevki olarak Cenabı Hak'la beraber olmaktır. Yahut daşt Zati muhabbetin vasıtasıyla zikredilen zatla beraber olmak demektir. Onun tecelliyesinin kulunun kalbini istila etmesi demektir. Hakiki tevhidin zuhuru diye tarif etmişlerdir. Maksat buraya varmaktır. Buraya vardıktan sonra nefyü ispat zikrinde kemal huzurla lafızdan mücerret zat-ı ehadiyenin zati nurlarına salikin yönelmesidir. Şu halde, ya daşt demek, o nurları tam müşahede etmek, bir anda hem yok hem var olmak, ikiye yarılmak, tam fena, tam beka demektir. Daha doğrusu, sekizinci esasın manasının anlaşılmasına müşahede gerektir. Aşk desem aşka gelirim. Aşkı aşkla tarif edersem anlaşılmaz. Etsem benzeri yoktur ki anlaşılsın. Diye, Mevlana bu makama işaret etmiştir. Sultan Veled, Nedir sarhoşluktan bahsetmek? Bir yudumla sarhoş oluyorlar. Sekiz testi içtim, hiç de sarhoş değilim buyurmuştur. Reşahat sahibi bu temelleri şöyle özetlemiştir. Yad etmekle, tekellüf ve zorluğa katlanmakla, salik harem sarayına yükselir. Baz güçt, Harem sarayında ve yolda ilahi ente ve rildake matlubi demekle sultana müracaat eder, yalvarır. Nigah daşt, rucuğa işarettir. Yani müracaattan sonra dönüş demektir. Sonra lisan ile telaffuz etmeksizin dönüşü muhafaza etmektir. Yad daşt, bunları kalbine yerleştirmektir. Düşüşsüz bir dönüş. Muhafaza ile tarif olunur buyurmuştur. Demek Salik, sultanın harem sarayına varır. Sultan ne verdi ise rızasını talep eder. O da ona rızasını verir. Salik ikiye yarılır. Birisi sultanın huzurunda, diğeri ceplerini doldurur. Rızanın semerisi olan emri ve yasaklarını muhafaza eder. Almış olduğu serveti ona göre harcar. Emri ticaret ise ticaret eder. Biriktirmek ise biriktirir. Gizlemek ise gizler. İzlemek ise izler. Tüm maksat buraya varıp buradan dönmek demektir. Hacıyuğu Cüdevani Kudsesi ruhunun nazarı itibara aldığı 8 temele ilave olarak Şahı Nakşibend tekmil için üç esas daha beyan etmiştir. 9. 9. temel vukufu zamani'dir ki Sâir tarikatlerde buna muhasebe denilmektedir. Muhasebe hususunda bazı tavsiyeler geçmiştir. Salik bir, iki veya üç saatte bir sefer geçen vakitleri kontrol eder. Güzel bir hal üzere zikirle, huzur ve ibadetle geçti ise Cenab-ı Hakk'a hamd eder. Allah'tan ziyadesini talep eder. Yeniden ameline başlar. Şayet gafletle geçmiş ise Huzura yönelir. istiğfar eder. Kendisini sultanın murakabesi altında bulundurur. Burada muhasebe diye tarif edilen hukufu u zamanide üç vazife var. a. Huzur ve gafletsiz zamanın geçmesine çalışmak. b. Geçen zamanı teftiş etmek. Şeriate uygun geçti ise hamd, değilse tövbe ve istiğfar etmektir. c. Gelen zaman için hazırlanmak, ameli yenilemektir. Şeyh Yakub-u Çerhi, kabz zamanlarında çokça istiğfar, bast zamanında çokça hamd etmenin lüzumluluğunu Şah-ı Nakşibend'den nakletmiştir. 10. 10. temel vukufu adedidir. Yani kalbi zikrinde adede riayet etmektir. Sayı şart değildir. Lakin zikirde saymaya riayet güzeldir. Çünkü vukufu adedi alıştırmaya kuvvetli vesiledir. Başlangıçta bu çok mühimdir. Sonuçta ise şart değildir, mühim de değil. Hacı Alaaddin Attar şöyle buyurur. Çok adetle zikretmek şart değildir. Şart huzurdur. Mesela bir nefeste 3, 5, 7, 11, 21'e kadar tevhid kelimesini tekrar etmek prensiptir, usuldür. 21'e bir nefeste adedin ulaşılmasında, salik, zikrinin eserini görmez ise amelini yeniler. Çünkü amelden maksat, faidesinin, semeresinin görülmesidir. Zakir, nefi esnasında, La ilaha demesi esnasında, kendisinin de beşeriyetini, yokluğunu ve bu yokluk içerisinde, İllallah kelimesini ispat esnasında Cenabı Hakk'ın cezbelerinin zuhurunu müşahede eder. Etmedi ise amelinde noksanlık vardır. Vukufu u adedinin faidesi, noksanlığın olup olmadığını bilmek ve çaresine bakmak demektir. 11. 11. Temel, vukufu u Zikredenin kalbinin devamlı olarak anılanla beraber olmasıdır. Bu temel 8. temel ile birleşiyor. Nitekim Hâceyi Ahrar, "Vukufu kalbi kalbin Cenabe Hakk'ın huzurundan bir lahza ayrılmamasıdır." diye ifade etmişlerdir. Murakabe bahsinde vukuf-i kalbi'nin keyfiyetleri bildirilmiştir. Ayrıca vukuf-i kalbiye ikinci bir mana daha vardır. Yeni başlayanlara ve nihayet bulanlara ayrı ayrıdır. A Yeni başlayanlara göre vukufi kalbi, salik'in kalbine yönelip kalben lafsayı celali veyahut tevhid kelimesini tekrar etmesidir. Burada nefesin hapsedilmesi şart değildir. Zikre devam etmek şarttır. Fena hasıl oluncaya kadar devam edilir. Kalbi çalıştırmak usulü geçti. B. 8. ve ondan sonraki esaslarda beyan olunduğu gibi, vukufi kalbi, huzurdan ibarettir. Hiç ender hiçlik demek kastediliyor. Ancak müşahede olunmadığı takdirde bu fenanın alameti kalpte Cenabı Hakk'tan başka bir maksadın kalmamasıdır diye tarif olunur. Yahut vukufi kalbi zâkin mezkuru ile irtibatlı olmasıdır. Buna huzur, şuhud, vusul, vücut da denilir. Vukufi kalbi de iki mühim vazife vardır. Bu iki vazifeye riayet edilmez ise terakki olmaz. Külli fena'yı tahsil etmek imkanı zorlaşır ve düşüş ihtimali de olabilir. A. Salikin var gücü ile kalbine yönelmesidir. B. Kemali edeple kalbi de Cenabı hakkını zatı pakına yöneltmektir. Bu iki vazife yerine gelirse huzur daimi olur, terakki mümkün olur. Zikir yolu da burada tamamlanır. Bundan sonra murakabeler başlar. Nakşibendiyye ameli esasen buraya kadardır. Bundan sonra İmam Rabbani'nin tekmil için ziyade ettiği mücedidiye tarikatının usulü vardır.